nasihat Ehli Sünnet itikadı nazm üzere ey civan oldu aşağıda sana açık dil ile beyan doğru olan itikadı isterisen kardeşim gece gündüz bu kitabı oku hem de pek candan ruhuna rahmet eylesin hak Ebu Hanife'nin Kur'an yolunu gösterdi bize o yüce Nu'man İnsan bir şey yaratamaz Şiiye aldanma vebabilik daha kötü ehli Sünnete inan cennet cehennem şimdi var Tevbe kabul edilir şefaatle kurtulacak çok günahları olan atomdan güneşe kadar canlı cansız her varlık yok iken yaratıldılar hem de kat kat ahsuman dünyaya gönül bağlama akar ömür su gibi İslamiyete uyan kimse her dem olur şaduman önce ilmi hali öğren çocuğuna da öğret din bilgisi öğrenmezsen Olursun sonra pişman. Düşmanlarımız sinsice nasıl saldırıyor bak. Sen dediğini yaymak için, Çalış, kaybetme zaman. Komünistler hep yalanla gençleri aldatıyor. İslam'ı yok edecekler. Artık gafletten uyan. Müslümanlar da şaşırmış, Tuzağa düşmüş çoğu, ehli kıble sözde hepsi ayrılmışlar hak yoldan. Ilmi hali öğrenmeyen kendini koruyamaz. Kafir veya sapık olur, ehlisün net olmayan. Doğru olan bilgileri yayanlara yardım et. Cihat sevabını kazan, olsun bunda mal revan. Resulullah hiç durdu mu? Eshâbı uyudu mu? Dini yaymak için hepsi olmuştu bir kahraman. Çalış! Boş durma sen dahi. Din düşmanı pek kavi İçten dıştan ezecekler, gidecek dinle iman. Eshâba çirkin söyleme! Hepsinin kadrini bil! Birbirini severlerdi. Buna şahittir Kur'an. En üstün Ebu Bekir'dir. Ömer, Osman, Ali hem. Muaviyeyi de çok sev. Odur Kur'an'ı yazan. Rabbimiz cism değildir. Zamanı, mekanı yok. Maddeye hulul eylemez. Böyle olmalı iman. Mahluka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok. Her şeyi odur yaratan, hem de varlıkta tutan. iyi kötü, iman, küfr, madde, kuvvet, enerji, hepsini o var ediyor, yaratamaz hiç insan. Herkese akıl irade verdi, hem yol gösterdi, kim iyilik diler ise yaratır hemen Rahman. Önce itikadı düzelt, emri yasağı gözet. Saadet'e kavuşamaz İslamiyet'ten ayrılan. Ta önceden adet oldu. Kim ekerse o biçer. Pek aldandı, ziyan etti. Ekmeden buğday uman. Yetmiş üç fırkadan ancak ehli i sünnet kurtulan, Rasulullah'ın yolunu onlardır bize sunan. Her sabah şu duayı okumalıdır. Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike fe minke vahdeke la şerike leke Felek hamdü ve leke şükür. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ahvali vel ahvat ve tağdilena Biha cemî al-hajat ve tu biha min cemî isseyat ve terfâûna bihâ al-derajat ve tu biha bihâ axel-gayat min cemî il hayrati fil-hayat ve بعد al-mamat. Asbûn Allah ve nî'mal vekil nî'mal mevla ve niman nassîr.